Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve n'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyâti amalina. Men yehdihillah felâ mutillela ve men yudlil felâ hadiyela. Ve neşhedu en la ilahe illallah vahdahu la şerîka leh.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 ve kafirler kâtillerdir. Sabihi Ta'uhu, kâtili ölümlü şeytan. Ne kâdiş şeytan, kâna zayıf. Sadece Allah Azze ve Celle. Ve Allahü Teala, bir ayet uhra Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ya iyi olanlar, iman وَلَا تَتَّبِعُ خُتُبَاتِ الشَّيْتَانِ Sadakallâhu l-azim Okumuş olduğum Nisa Suresi 76. ayette Cenab-ı Hak İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse tağut yolunda savaş yaparlar. Siz şeytanın dostlarıyla savaşın ki onların hilesi şeytanın hilesi zayıftır. Diğer ayet-i kerimede de bütün insanlara hitap ederek barışa ve barışın dini olan İslam'a topyekün girin diye barışa davet edilir insanlar. Barış, İslam'ın temel hedefi ve insanlar arası ilişkilerin temelidir. O yüzden Müslümanlar birbirlerine barışı öne çıkartmak açısından selam verirler. Selam, bir barışı, dostluğu, kardeşliği, iyi ilişkileri simgeler. İslam'ın temel hedefi barıştır. Çünkü Allahü Teala insanların huzurunu istemektedir. Rahman ve Rahim özelliklerini öne çıkartan Allah Resulü'nün alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eden merhameti öne çıkartan bir din mensuplarıyız. Hatta savaşmaya mecbur kaldığımız zaman bile biz merhameti elden bırakmayan, haddi aşmayan kafirlerin yaptığı gibi insanlara işkence, eziyet e, etmeyen, savaşmayanlara karşı savaşmayan e, ve eşyanın, ağaçların, e, diğer e, bir fiil saldırgan olmayanların haklarına hiçbir şekilde tecavüz etmeyen bir dinin mensuplarıyız. Bunu yasaklayan bir dinin mensuplarıyız. Savaşı kaçırılmaz olabilir. Ama müminin bir intikam savaşı, hatta e, dinlerine zorla girsinler diye başkalarına zayıf gördüklerine, aciz olanlara saldırma savaşını onaylayacağını tabii ki düşünemeyiz. E, İslam haksız yere bir kimsenin öldürülmesini bütün insanlığın öldürmesine eş değerde bir cinayet olarak görür. İslam hakla batıl savaşını batılın hakka karşı saldırması e, yönüyle e, müminlerin hak taraftarlarının davalarını kendilerini savunması e, gayesiyle meşru kılmıştır. Yoksa kimilerinin zannettiği gibi İslam kılıçla yayılan, savaşı öne çıkartan saldırgan bir din değildir. İslam ancak Allah'ın önünde engel olanlara karşı başka türlü güçten, başka türlü faydalı hususlardan etkilenmiyorlarsa, ancak savaştan anlıyorlarsa o dili kullanmayı öne çıkardı. İslam'ı savaşçı, katil bir din gibi gösterenler, dünyayı kana bulayan batılı zihniyetlerdir. 20. asırda batılıların kendi aralarında yaptıkları iki dünya savaşında öldürülen insanların sayısı, 20. yüzyıla kadar, o savaşlara kadar dünyada bütün savaşlarda öldürülen insanların toplamından daha fazladır. Ve hala yeryüzünde nerede savaş varsa bütün bu savaşları batılı emperyalist zihniyetler ya bilfiil fiil başlatmışlar ya kışkırtan bir tarafı diğerine saldırtan taraf olmuşlardır. Batılıların insanlığa demokrasi adına, insan hakları adına bugüne kadar verdikleri ancak kan ve göz olmuş ülkelerini tarumar etmişler, ee, kızıl derileri, zencileri e, tarihin benzeri görülmedik e, e, şekilde e, e, soy kırımına uğratmışlar, zulümlerin en fecilerini uygulamışlar. Afrika'nın e, doğal tabii zenginliklerini tümüyle yağmalayıp, kendi güçleriyle yaşayamayacak hale getiren batılı zihniyetlerdir. Ve Afganistan, Irak, Suriye daha hemen hepimizin şahit olduğu batılıların kendi emperyalist hedefleri için savaş çıkartıp yağmaladıkları ülkeler içindedir. Ve bugün 36 ayrı ülkeden koalisyon gücü oluşturarak Amerika e, haksız bir şekilde e, Irak'ta e, savaş, e, savaşı fiili olarak uygulayan ve Müslümanların da sadece eleştirmekle veya onlara nasıl yardımcı oluruz, nasıl o koalisyonlara katılırız, nasıl biz de pastadan pay alırız, biz de emperyalist hedefler güderiz diye hesaplar yaptıkları ülkeler konumuna gelmişlerdir. Ne işi var Batılların Amerikalıların ta Irak'ta? Zannediyor muyuz ki zulmü def edecekler, zalimleri engelleyecekler. Bunu Müslümanlar belki gündeme getirebilirler, getirmelidirler ama tabi başlarındaki yöneticiler yönüyle nasıl getirsinler? Ama Batılıların, özellikle Amerikalıların böyle bir kavramı kullanma e, hakları, seçenekleri yok. Dünyanın en büyük zalimleri e, bugün Amerika'nın başına çektiği Batılı emperyalist zihniyetlerdir. Dolayısıyla e, zaten Orta Doğu'daki Kargaşanın, kaosun, zulmün ve zulüm adına icra edilen e, terör örgütlerinin arkalarında da bu batılı zihniyetler var. Güya kendilerinden habersiz, kendilerinin hiç ilgisi olmayan e, zulümleri def etmek için e, Amerika kurtarıcı rolünde. Ve onlar gibi onlara özenip başka kurtarıcılar da devreye girmeye kalkıyorlar. Bırakın insanları kendi hallerine veya zulmün kökenini kurutmaya, şirkten, küfürden, emperyalist hedeflerden, zulümlerden vazgeçmeye çalışın. Eğer gerçekten insanlığı istiyorsanız hepsi çıkarcı bir zihniyetle Müslümanların ülkelerinde maalesef istedikleri gibi savaşıyorlar, istediklerini başa geçiriyorlar, istedikleri sınırları çiziyorlar ve onlara haddini bildiren en azından dur diyebilecek bir güç yok. 56 ayrı ülkeye bölünmüş Müslümanların hali, bir ümmet olamamanın tek bir devlet oluşturamamanın getirdiği sıkıntılar ve küfrün elinde oyuncak şeklindeki yöneticiler. Onlara özenen, onlar da emperyalist zihniyetlere biz de katılalım diyen anlayışlar. İslam savaşı ancak Allah için, Allah yolunda ve Şartlar gerektiği zaman Allah'ın önünde engel olunduğu ve saldırı gerçekleştiği zaman belirli şartlarla izin verir ve verdiği savaşta da şey müsaade ettiği savaşta da insanlığı öne çıkartır. Yani barışı hedefleyen bir anlayışla ne zaman karşı taraf savaşı kesmek ister veya ona zorlandığında kabul eder, barış esastır. Antlaşma yapmayı öne çıkartır. İslam'ı kabul etmeleri çağrısı yapılır ve anlaşmaları öne çıkartan, savaşmayanlara savaşmayan, çiftçilere esnafa dokunmayan, ibadethanelere sığınanlara bir şey yapmayan, kadınlara el kaldırmayan, ihtiyar ve çocuklara dokunmayan, ağaçlara ve ziraat ürünlerine hiçbir şekilde müdahale etmeyen, öldürmeyi ancak mecburi şartlarda yerine getiren, müsle yapmayı yani herhangi bir organı işkence olsun diye kesmeyi savaşta bile yasaklayan bir dinin mensuplarıyız. Ve savaşı, hak batıl savaşı olarak ele alan, sadece insan haklarını değil, bütün Allah'ın hukukunu öne çıkartan, söz gelimi ekonomik anlamda, Faiz ile ilişkisi olan bir ideolojinin bir devletin Allah ve Rasulü ile savaş yaptığı anlayışını ortaya koyan ve Müslümanların da başka bir şey sebep için değil, sadece Allah için, Allah'ın izin verdiği anda Allah'ın izin verdiği şekilde savaşa müsaade eden bir dinin mensupları bugün maalesef dünyadaki e, her tarafın fitne haline getirildiği e, haksız savaşlara seyirci konumda kalma durumundalar. E, zulmü, fitneyi, küfrü, e, küfrün hakimiyetini e, yeryüzünden silmek için gayret etmesi, yeryüzünde e, halifelik yapması, Allah'ın emanetine sahip çıkıp yeryüzünü ıslah etmesi göreviyle görevli olan Allah'ın askeri olması gereken müminler kendi rahatlarına, keyiflerine bakarken kafirler, zalimler bütün dünyayı kendi küfür ve şirk boyalarıyla boyamak için insanları kanla bastırıp susturmak için her türlü hileleri yapıyorlar, her türlü davranışta bulunuyorlar. Müslümanlar kendi dinlerini doğru dürüst bilmiyorlar ve kendi değerlerini korumaktan maalesef aciz konumundalar. Ya hamaset özellikleriyle hala Falan şehri biz de ele geçirsek, e, filan zalimlerin e, e, zor durumdaki bir komşu ülkedeki e, e, yarın paylaşacakları hisselerden biz de nasip alsak, bir zamanlar Özal da öyle diyordu, bir koyup üç alsak gibi Müslümanlara hiç yakışmayacak e, tavırlara girilebiliyor. Amerika yarın geç, çekip gidecek. Tabii kendine uygun piyonları ve anlaşmaları yaptıktan sonra. Suriyelilerle, Iraklılarla, Iraklılarla biz, Allah'ın fırsat verdiği bir dönem hala beraber yaşayacağız. Yüzlerce sene beraber yaşadığımız, aynı inancın, aynı ülkenin insanları olarak kardeşçe yaşadığımız gibi ee, onlara karşı yapılan saldırıda belki onları muhafaza etmemiz gerekirken e, e, gelmeyin Efendim saldırgan olmayın diye çağrılara rağmen batılların e, e, kuyruğuna yapışmak Müslüman bir e, e, insanlara İslam'ı öne çıkartan bir e, zihniyete hiçbir şekilde yakışmaz. Onların zulme karşı, haksız savaşlara karşı dur diyememesi de Müslümanlar için bir zillet konumundadır. Rabbim hepimize evvela kendi dinini hakkıyla tanımak, kendi içinde ve Müslümanlar arasında barışı sağlamak, kardeşliği hakim kılmak, Sonra dünyadaki barışın ancak Allah'ın hükümlerine teslim olma ile gerçekleşeceğini bilip, yeryüzündeki zulümle, fitneyle Allah'ın istediği gibi mücadele etmek ve Allah'ın hükmünü evvela kendi bulunduğu yerlerde hakim kılmak gayretini muvahit müminlere yakışır ölçüler içerisinde yerine getirmeyi nasip eylesin. Ela inne ahsen el kelam ve eblean nizam kelamullahül melikül azizül allam kema kalallahu tebaake ve taala fil kelam ve iza kur el Kur'an feste mi ola ve ansitul alikum turhamun auz bilahi min shaitanir rajim Allahül